Sabahlar, sabahlar. Modern Sabahlar Başlıyor Aman 8.25 yaptık saatimizi <gülüyor> <gülüyor> ha, Bir günaydın diyeyim de evet. İlk defa Modern Sabahlar tarihinde ilk kez bir program amanın diye açıldı Sevgili dinleyiciler <gülüyor> ya, yakalayamayanlara ben... Ayrıca söyleyeyim ben Son dakika yani tam bir şey söyleyecekken Bakınca gayri ihtiyari Ağzımdan çıkan o kelimeler Dökülüverdi Günaydın hepinize bir kez daha. Güzel bir pazartesi sabahından, güneşli bir pazartesi sabahından, serinceme ama bir o kadar güzel ılıyacak bir pazartesi sabahından. Hepinize bir kez daha günaydın. Bravo başkan. Artık böyle alkışlarla falan. Alkışlar. Başka türlüsünü ben düşünmek de istemiyorum. Alkışlarla hatta. falan. Ee, şimdi günaydın. günaydın. Nasıl bir hafta olacak hiç belli değil. Hiç belli değil. Ülkemizde sürprizler sürprizler Süprizler, sürprizler. Sürprizlere miyiz Oktay gene? Ee, bilemiyorum. Bu hafta e, hava sıcaklığı bayağı iyi olacak diyorlar. Bayağı iyi olacak. Bayağı bayağı iyi olacak. Hava durumundan anlamayan baş... adamlar bayağı iyi olacak abi diye konuşuyorlar. Bak kahve köşelerinde benim bildiğim. Yok ısı ısıyacak dediğim ısınacak. <gülüyor> Isıyacak <gülüyor> Bak evet. hiç söylemeyi, söylemeyi unutmuşum dilime yabancılaşmış. Hava ısıyacak. Isı isıyacakmış doğru. Anlayanlar da öyle diyor. Meteoroloji de öyle diyor zaten. Aman Allah Allah, şöyle iliklerim kemiklerim ısısın Oktay. Aa, vallahi kış uykusundan uyandım bu sabah. Artık bu, temkinli konuşuyor herkes ya. Yani bu ocak bırak artık bir şey olmaz Oktay. Rahat ocak ol. başından beri devam eden soğuk hava insanları hiçbir şey olmadıysa temkinli konuşmaya. Yani bu hafta için hava durumu konuşuyor. Bu hafta sıcak olacak. Bu hafta. Yani ondan sonra o, kadar, geliyor diyor o da ben. Mart, o da Nisan'a Nisan doğru gidiyor. O orasını bilmiyoruz. Bu hafta Güzel olacak. Çok güzel olacak ama yok ben bugün hissettim. Ee, doğa kendini belli ediyor ya Oktay. Dünden şavk zaten. Yani şöyle söyleyeyim. Hakikaten uzun aylardır ilk kez hakikaten bu sabah kış uykusundan uyanmış gibi hissettim. Yani tabii bu durumda bir ayı gibi bir durumda şey yapmış gibi gözülebilirim. Yani, ama hiç önemli değil. Gerçekten doğa kendini hissetiyor. yani sabah kalkınca. Yok sağlıklı değil ya hakikaten yeni o ilk yani ilk kez böyle hani vücuduma... Ee, yani kalp beynime kan pompaladı eterni söyleyeyim <gülüyor> vücuduma kan geldi neşve geldi şey geldi. Her yere kan pompalanmış gibi yani sağlıklı öyle, öyle. Yani. Öyle, öyle hissettim hakikaten de bunun sebebinin e, güneş olduğunu Güneşli sadece işte şey geldi bahar geldi. Bahar geldi hissediyorum şu an. Cemre dedim. senin vücuduna düşmüş olabilir ha. mi Fahir? Of be ben ne diyorum ne olabilir ne olabilir Cemre ya doğru. Nereye ya. düştü nereye düştü diye herkes arıyordu bulamadı, Yok, ben bulamadıydı. Yoktan vücuda Cemre girmiş olabilir ancak yani düşme değil de. İşte ben girdi demeyeyim de düştü diyeyim dedim. Düşmesi de bir o kadar bir garip aslında. Vücudumdan Cemre çıkartmak zorunda kalmayayım da. Uyurken mesela hele uyurken düşse mesela Cemre ne kadar rahatsız. Ne kadar fena abi. uyurken bir sürü şeyler ne kadar fena. Düş, düşmesi kötü. Uyurken. <gülüyor> Oktay Bey anlıyorum sizi. Cemil Yılmaz balayından döndü. Aynı güzel. Ahu Yavtuğla Bela beraber... E, eşleriyle beraber tabii ki e, ya adamı delirtmek için el birliğiyle alanında itibaren çalışmaya başladık. Havaalanında uçakta başlandı o. Uçakta zaten o doyum noktasına ulaştı. Havaalanına indiğinde son kerteye gelmişti. Uçakta değil ya havaalanında. Büyük ihtimalle uçakta da olmuş olabilir. Hostesler, hostesler şeyler, diğer yolcular falan filan espri yapıyorlar zaten? Ay tabii canım. Delirt, delirt delirtmek için. Havaalanında ilk soru şu şu şekilde sorulmuş Cemil Yılmaz'a. O Cem Bey evlilik sizi ciddileştirmiş. Allah belanızı versin. Allah belanızı Bakın gördünüz mü demiş. <gülüyor> ne alakası var diyerek tepki göstermiş Cemil Boz ama. Ee, yani böyle soru sorulur mu ya? ya. Soru da değil. Evlilik sizi ciddileştirmiş. Ooo Cem Bey. <gülüyor> Ya bir kere daha e, bu vesileyle mutluluklar dileyelim kendilerine. Biz burada defalarca zenginin mağırtı, malı köşesinde Cem Yılmaz'ın malını mülkünü yaptık ama adamın çektikleri o bile yeterli. Hayır Bilmiyorum öyle. Oktay ne diyorsun? Çok doğru. Yeterli çok doğru. mi diyorsun? Ne diyorsun? Yeterli diyorum. Yetmez diyorum. Valla bana da o kadar para verin bana da diyebilirsiniz. Evlilik seni ciddi Yok ya. Yani e, tabii bunu günde bir defa, iki defa, üç defa değil adam 500 bin defa karşılaşıyor. Doğru. Eh yani bu da işin ceremesi ne diyelim? Sefasını süren, cefasını da çekecek ne diyorsun Oktay? Yanlış. Cereme değil. benim kafam Cereme'ye takıldı. Cerdeon mu deseydim sana? <gülüyor> Sevgi dinleyiciler. Geçen gün anlayamadığımız bir konuşma geçti. Bir üçüncü şahısla aramızda. Oktay Demirci, Fahri Önç ve üçüncü şahıs. Üçüncü şahıs. Bizler, şahıs üçüncü bıyıklı şahs diyebiliriz. Üçüncü bıyıklı şahıs Sokakta sigara içiyordu. Bizler savunmasızca ee, dükkanın bahçesinde durmuş <gülüyor> sohbet ederken yan dükkanın necisi olduğunu bilmediğimiz bıyıklı adam bize dönüp <gülüyor> öyle böyle haber edin ben orada çaya mısınız orada böyle Cerdon var dedi. Oktay safça çerdom ne abi dedi. <gülüyor> Ama adama demedim ben. <gülüyor> <Bana> <gülüyor> demedim. Belki hani İtalyanca falan bir kelimeyse fahir bilip diyerek fahire dönüp çerdom ne abi <gülüyor> Orada şeyden dolayı da biraz ezildik fahir biz. Adam yüksekte duruyordu ya. Evet bizim ya. bahçe Tunus Caddesi'nin aşağısında kalıyor ya. Ee, Kod farkı ezikliyor. var. Hı. Orada böyle adıma bakıyorsun. Adam Cerdon deyince iyice eziliyorsun. Valla her zor dediğin Cerdon dediğinde biz 30 santim küçüldük. Yemin ediyorum 3. Cerdon'da artık birer ufacık birer cüce haline gelmiştik. Bir de Cerdon deyip gülüyor sevgili Ne var Cerdon <gülüyor> Eliyle bir şeyler işaret Cerdon Cerdon deyip duruyor. Yani Delili şey... meğerse boyunu gösteriyormuş Cerdon'un. Bir de öyle ufak tefek bir şey de göstermiyor. Büyük bir şey gösteriyor. İyice tedirgin oluyoruz biz Faireyle. Vallahi adam birilerinin kulağında yarma dediğini öbür kulağında da Cerdon dediğini hisseder gibiydim ya. <gülüyor> Cerdon yarma. Bakın sevdiğinizler ne kadar rahatsız edici. Bir daha yap Faire. Cerdon yarma. Bakın bakın ne kadar Hakikaten. Çayları mumla ararsınız yani. <gülüyor> <gülüyor> rahatsız edicilikte. <gülüyor> Neyse en sonunda Aman. öğrendik Cerdon'un ne olduğunu. Cerdon da hakikaten bir hayvanat türüymüş. Nereden bilirim bize öyle birileri Cerdon diye eline gelince korkuttu, <gülüyor> ürküttü. 10 milyon dolarlık parti yapıldı. Eee 7.000 ne kadar nereye gitti bu paralar? Ben bir görebilir miyim? Bilmiyorum ki ya. Geçen gün şeyde haber vardı faal gördün mü sen onu? Ee, Kurtlar Vadisi'nin Abdüleyi. Hmm. Kendisini çok kendisinden çok özür diliyorum. İsmiyle değil oynadığı rolle hatırlattığım için sana ama e, özür dilerim. Öbür adını biliyor musun? Hayır. Bilmiyorum. Yani. Ben de bilmiyorum. 100 bin liralık düğün yapmış. 100 bin liralık düğün mü? Hı. 100 bin liralık... 100 bin liralık düğün ne olacak şey ya? olur yani normal... Tamam, bir dakika bekle dur. Şey de mi demiş yeri geliyor bir gece daha açıyoruz da dediyse... Gayet bence da durur yani. Bir dakika tamam yani 100 bin liralık belki bir şey olmayabilir ama... Şimdi boşanma harifesindeymiş ve... E, karısına dava açmış. Yani düğün masraflarının bilmem kaçta kaçını geri almak için. Kaçta kaçı? 3'te yani 2'si falan galiba ya 3'te 1'i ya 3'te 2'sidir ya. Yani. Hukuki olarak bir şey var mı yüzdelerin bölünmesi? Düğün masrafları mı? Ha, yani düğün masrafları ve yüzde hesabı diye yeni bir matematik dalı problem dalı çıkabilir. Tabi hukukun bir dalı zaten matematiktir fahir. E Tabi tabi. Yani bu hesapların yapılması. Yani ben de yarı, yarı, yarı hukukçu sayılabilir miyim o zaman? Yani evet. Bir, bir hukukçun içinde bir, bir tane bir sandan var. Bir açayım. Senden var. Evrende bir hukukçu. O hukukçuyu bulabilirsen... Ne ala bulamazsan... Ne ala. <gülüyor> elindeki ve idare <İnan> edeceksin. edeceksin. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Şimdi değil bırak. Şimdi değil. 7.1 milyar dolarlık serveti sahip İngiliz adamı Philip Green. Abdüleydem, Philip'e nasıl geçti Koptay? <gülüyor> Yemin ediyorum... <gülüyor> <gülüyor> Çok hızlı seriye bağladım bu alanın. Ben korkuyor. Abdülay <gülüyor> diyordun. 100 bin lira diyordun bir de. Sonra 100.000 lira ben, 7 dedin. milyar dolarlık. 7 milyar dolar dedin. E hayır, herkese. Önce alıştıralıyız. Herkes... Do doz aşımına girdim bana Sen anlamadın mı beni ya? Bunca yıldır programda herkese parasına göre yer vermiyor muyum Bunca ben? yıldır programda herkes öpücük dağıttı nokta. Bilmez bilmese de. Pardon <gülüyor> 60. doğum günü dünya yaşıma yaşıma <gülüyor> geldim hala. <gülüyor> 10 milyon dolarlık partiyle kutladı. ama çok para geçti ya. Valla çok Öf. para geçti. Sanki fakirmişsiz hissiyatı yaratıyoruz. Valla gazetelerimizin fakirliği bize de yansıdı. Bak ho ho ho ho. Adam bile gülüyor halimize. Gülme bir saniye. Dövüşlü şarkı. Dövüşlü şarkı birazdan gelecek. Ee, 10 milyon dolar para harcamışlar doğum günü. Ee, Hayır için. neye harcanmış ki? ne para verebilirsin ki? Ben sana söyleyeyim mi? İyi bir pasta bugün... 200-250 lira iyi bir pasta alırsın nokta Çılgın şeylerden bahsediyorsun Fare. 200 liraya pasta. 200-250 hadi 400. Bak bir hovardalık yaptım pasta konusunda. Hovarda. 400 lira. Ünlüleri getiriyorsun abi o pastayı tek başına yemeyeceksin herhalde. Ne yapıyorsun ünlüleri getiriyorsun da parayla mı getiriyorsun? Ben de getiririm o zaman ünlüleri. Ünlüleri, ünlüleri getirmek para işte tabii canım. Çünkü yani öyle şeyde yapmıyorsun ki ünlülerin toplaştığı bir yerde yapmıyorsun ki. Yol parasını mı Meksika sahilinde ya? yapıyorsun. Ha. Meksika sahilindeki Rosewood Mayacoba, e, da yapıyorsun ilk başta. 155 tane de davettin olunca sadece sır bunların sırf yol parası, yol gel parası, git, gel git konaklama. Ondan sonra mayo, bikini spor kıyafetleri çünkü e, onlar to, da benden. Top oynuyorlar. Top oynuyorlar Şöyle ve bazıları bakıyorum. günde iki mayo mesela adam giriyor çıkıyor. Daha çok kadınlar da var. Hemen denize giriyor çıkıyor. Diyor ki ben boyumu değiştireceğim, değiştireceğim diyor. diyor. Hop onlara 3 4 bir saniye. Okta 3 4 mayo falan konuşurken var ya bir saniye. Cerdon mu ya? Cerdon mu? Peki. Günaydın efendim. Günaydın. Peki bu taraftan bir günaydın diyelim. Günaydın. Bir dakika Fahir sen dur bakayım. Günaydın. Ayda ben de tam şey diyecektim. Allah Allah. Neyse alırız telefonla alırız sevgi dediğimiz vazgeçmiş arasın bize. E, 155 davetinin katımı katılımı e, Meksika sahilinde şöyle bir bakıyorum mesela top voleybol oynuyorlar. Plaj voleybolu. Hmm. Almışlar topu. Leylarlar da Leo'lar Leylarlar dedi kaprıyor. Bir takımda Vladislav Doron'un bir takımda. Bir dakika demişler. Ondan sonra. Leonardo. <gülüyor> Vladislav Leonardo aldım verdim yapsın abi adam seçeceğiz. Onu seni, seni tanıyoruz de demişler. Bu Vladislav kim demişler. O ne? Ama o... almışlar yine de. Artiste oynayan adam var Art <gülüyor> <gülüyor> O çocuk öyle kaldı gitti Onu ya. almazlar ya buraya. Onu neydi? Jan Dujar. Onu bile Jarn -jarn. ben bile öğrendim. Jarn -jarn. Yani onu ben bile öğrendim. Onu buraya almaz. Naomi Campbell bir takımda. Naomi Campbell bir, onu, onun, onu bile maça almışlar öyle düşün yani Onun agresifliğini şeyde kullanacaksın maça yöneltmişsin Maça alınmayacak en son şey herhalde ya Naomi Campbell'da bir mızıktı mı o Mızıksın mızıktı mı mı Fiziği iyi Oktay Fiziği iyi. Kate atsın, ondan Kate. sonra Chloe Green Onlar da bir takımda Ondan sonra böyle güzel bir takımlar kurmuşlar Voleybol ve kavga çıkmış ve sonunda tabii ki kavga. Ve tabii ki sonra alkole bağlanmış. Şişesi 650 liralık şampanyadan akmış sular seller gibi. Ya Oktay ya biz Hep bunları kötü örnekte veriyorum. Hayır bak alkoller, maikoller örnek olmayalım yani. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kötü örnek bunlar görüyorsunuz. Satıcısı olarak böyle konularda konuşmanız. Fahir Bey deşmeyiniz diyoruz. Deşmeyiniz. Toparlayarım diyoruz. Siz satıcı diyorsunuz bize bana. Ya yani satıcı derken hani o anlamda tabii ki hoşluklardan bahsediyorum ben. Ee, şimdi isterseniz az önce... Kavga dedi Oktay. Güzel bir kavga konusuna gelirdi. Fakat nereye harcandı diye merak etmiyor musun ya 10 milyon dolarlık partiyi? Biz ne kadar güzel bir şey yaptık. Açıkladık, açıkladık. harcadığımız para ortada. Ha. <gülüyor> sadece bir partiye 10 milyon dolar nasıl verildi falan diye şey yapmıyor musun? Oktay ya? sana güvenim o kadar çok ki sen harcandı diyorsan tam ben harcanmıştır diye bakıyorum. Yani <gülüyor> pislik olduğunda sen de inanıyorsan çıkarsınlar. Herkes bir şeyin faturasını şöyle, koysun o zaman. İlk baktığım zaman bir pislik yok gibi ama ayrıntılı çalışmak <gülüyor> lazım buna. Tabii. İstersen yayınımızdan sonra bir toplantı yapalım. Bir toplantı yapalım ona bir ayrıntılı bakarak olalım. Sendeki hesaplarla bendeki hesaplar uyuyorsa. Bakalım tutuyor mu? Uymuyorsa orada bir kesin bir pislik vardır. Evet sevgili dinleyiciler. E, kendimize ayırdığımız köşenin burada sonuna geldiğimize göre e, güzel bir... Herkesin kendine ayırdığı bir köşesi olması umuduyla. Az sonra burada da olacağız tekrar sabahlar Modern sabahlar. Ay bitiremedim bir şarkıyı içmiş şişirdi son. Tamam hani derizler over. Tamam. over. Tamam. Of. Şişirdin kadın ya. Şu gün de söylenecek lafım bir de. Ha hakikaten ben de bir espri olsun diye uzattıkça uzattı şarkıyı. Uzattıkça uzattı. Çok özür diliyorum sevgili dinleyiciler. Başta siz olmak üzere bu aralar sinirlerimizin <Gülüyor> ...bir sinir buhranımı mı geçiriyoruz nedir... ...en ufacık şeyden alevleniyoruz... ...en ufacık şeyden mutlu olmasını da biliyoruz... ...özellikle ben bilmiyorum... ...deli gibi bir şey yok... ...yani çok özür diliyorum... ...bugün gazeteleri çok etkilendi bir kadından bahsetmek istiyorum... ...bakalım aynı derecede sizi de etkileyecek mi... ...her gazetede... ...sayfa sayfa... ...affedersiniz manşet manşet kadın... ...kim, kim o kadın ya, merak ettim kim o... Kim o ...yerli mi yabancı mı... ...yabancı kadın... ...Angela Merkel mi... ...yok yok hiç... Bir dönem Amerika'da mankenlik yapmış birisi. Bir dönem ne, Amerika'da. Bilebilecek misiniz bakalım? Mankenlik Yerlisin de... değil mi? Hayır değil. Değil, o da değil. Kim Fahir? Ee... Desene. Kim? Desene bir. Ne? De. De. Kim? Baştan alalım istersen. Bu, <gülüyor> bu bölümü baştan mı alsak <gülüyor> acaba Fahir? Ne deme, ne, sen benden ne istiyorsun? Onu söyle. Demeni istiyorum. Neyi dememi istiyorsun? Kadının adını. Değil diyeyim o zaman? Simon Farol. Simone Heh, Simon Faro Bırak o seksi kadının filmini de diyebilirsiniz Seksi mankerin zehir çetesinin lideri çıktı hey. Melek yüzlü uyuşturucu taciri Aa. Terbiyesiz küsta. Efendim daha ne sıfatlar ne sıfatlar kadın için geçiyor. Rüzalet. Ee, Birisini yargıya bırak Fahir. Yargıya intikal etmiş bu seksi olay için aman e, bu vaka için e, bizim üzerine daha fazla şey yapmamız konuşmamız mümkün değil. Patates ye selülite dur de demiş uzmanlar. Patates ye selülite dur. Patates gibi olacağız belki ama e, bir gram selülitimiz olmadan. Selülüt, selülite hayır demek için patates neden? neden? Ne yapıyoruz? Nasıl? Na, ee... Ne şekil? Ee, canlı ne? ve fit vücuda ulaşmak isteyenlere e, beslenme ve diyet uzmanlarından tarif tavsiyeler geliyor. Canlı ve fit mi olmak istiyorsunuz? Fit, yani canlı ve fitin birleştiği tek vücuda ne denir? Put, sıkı, <gülüyor> sıkı, daktayel yani. Daktayel. Dakt Selim... Fit de bende put gibi bir etki yaratıyor o yüzden. Fit mi? Fit. Tek heceli e, kelimeleri e, bence bugün belli. çok çok fazla <gülüyor> kullandık. Evet, evet, yeterli. yeterli. E, selülit oluşumunu engelleyen A, C ve E vitamini açısından zengin e, şu besinlerin bol bol tüketilmesini önermiş. Bir, Bir, patates. İki, havuç. Potasyum açısından zengin besinleri de tüketmelisiz. Ama nasıl tüketileceğim diye söylesin. A, C, E değil yani patates. A, Kumpir de patates. Patates kızartması da patates. E sen ye de nasıl yiyeceksin? ya. Patates salatası da patates. Haşlama, haşlama. Ha tamam ha. <gülüyor> Tamam. Haşlama deyince bir ben hemen doydum. Haşlama, patates, bezelye, karpuz. Bezelye ile karpuz. Ne alaka ya? Ondan sonra valla vuracağım. Hayır, beraber yedemiyor canım. Ara ara ve sık sık yediyor. Tamam. Portakal, kayısı ve muz fayır. Hepsinin bunların tüken... Bunlar ne bunlar? Bunların ortak özelliği Potasyum açısından. Bunlar var. potasyum daktardır yani. Daktar. Onun için ACE A, C, E vitaminini istiyorsan bu bu maydanoz. Sık limonu demiş maydanozun üstüne. <gülüyor> öyle diyet uzmanı var mı ya? Var var. Sıkıyorum öyle tuz limon. Bak Mehmet özlü Hı. o tip bir şey var. Ee, anlayış var. Ne? Mesela gösteriyor. Her şeyi gösteriyor. Ya tamam canım onun artık... Göstermediği Amer şey... Amerikalıların şeyinden artık iyice çıkmış yani dedim ya o zaman yani tuvalette çıkarttıkları... Onu bile gösteriyor yani. Affedersiniz çok özür dilerim kabahatlerini bile... Yani... Bu kabahat biraz daha şöyle, bu biraz daha böyle, böyle falan, falan. Böyle falan. olursa böyle olur, şöyle olursa şöyle olur. Yani. Şunu yerseniz bakın şunu elde edersiniz falan yani diye. İşin şeyini çıkarmak e, değil belki yani bu çünkü bir taraftan da bazı insanlar çok önemli... Ee, işte ne derler ona? Hani göstergeleri oluyor. <gülüyor> Kabahatlerin mi? Kabahatler bir şeylerin göstergesi oluyor. Tabii sonra. ki. Yani oradan belki takip etmek de lazım. Yani biz hiç dönüp arkamıza bile bakmıyoruz çoğu zaman ama bak bakalım. Neyse konuyu birden e, şeye getirmeyeyim buradan Kabahatlere yani. dönüp bakanlara e, konusu evet, değil konumuz. Doğru, doğru söylüyorsun. Doğru. Söylüyorsun. Ee, ama bunu göstermek lazım. Yani değil. Sen istediği kadar anlatsın. O uzun nasıl yendiğini göstermedikten sonra böyle bir şey havada kalıyor. Kuş burnu. Roka mesela. Tere mesela değil mi? Domates, portakal, fındık, fıstık. Bol bol fındık fıstık yiyin demiş. Ya fındık fıstık işte o Mehmet Öz beni o konuda delirtiyor. Buna bir avuç alıyorsunuz. Yani... Ne oldu ya taş mı çıktı? Na, taş çıktı valla işte. No, niye suratın öyle? Ben anlamadım. Sürekli Mehmet Öz'ün taklidini yaparken kendi kendime taklit dedi. O Kadriye Hanım diyor ki alarm durumunda... Mehmet Öz arıyor? Mehmet Öz arıyor. Bir saniye bakacağım şimdi. Mehmet... Sıkı deyince aklı gelen doktorlardan biri Mehmet Öz. Günaydın efendim. Günaydın. Mehmet Öz'ün uzaktan akrabası oluyor. Aman efendim. Doktor Ama Tercittin. Doktor <gülüyor> Tercittin. Nasılsınız? Hoş geldiniz Doktor Tercittin. Çok teşekkür ederim. Üzgün ve kırgınım. Ne? Her şey sorulacak adamlar listesinde benim ismi geçirmediğiniz için çok... Aa, nasıl geçirmedik? Olarak olarak Biz Vallahi size pas tamam. attık. Kaç kere pas attık hiç aramadınız bile Doktor Tercittin demek ki rahatsız gelmemişim. Çok özür dilerim. Ben aslınıza maruren... <gülüyor> ee, ama, ama hemen geri adım atmayın. Böyle böyle bir şey olmuyor. <gülüyor> ben de bluz yaptınız ama ben son saniyelerini dinlediğim için yetişemedim. Çok özür dilerim. Yok valla bahsettik vallahi hatta bahsettik. dinleyicilerimiz hatırlattı. Doktor Tercittin nerede falan filan diye böyle bir e, diğer dinleyicilerimizden istek geldi. Ama sizi e, bir alamadık. cevap bulamadım cevap maalesef. Alamadık, evet. Biz de dedik ki Doktor Tercittin artık başka ra Brezilya'daki radyo programlarını dinliyor herhalde dedi. <gülüyor> hiç olur mu öyle şey canım? Aa, siz benim ilk göz ağrısınız. Kimse Valla hep de bu, bu laf şeyde denir biliyorsunuz yani küçük çocuk hiç... <gülüyor> Ee, Baş tacı edilmiştir de ondan sonra böyle bir büyük çocuk için de bir sohbet sırasında komşu oturması o bizim ilk göz ağrısı tabi o ayrı onun sevgisi deniyor gibi hissettik. Bir de ilk defa bize ilk göz ağrı dendi değil mi program evet, için? Demek ki başka göz ağrıları da oluyor Doktor Tacettin'in. Doktor Tacettin'den yine bir ilk. Doktor Tacettin sevmiyoruz biz böyle haberleri aradığınız iyi oldu yok domatesin yok patatesin selülükten uzak durun falan şunun doğrusunu bir, bir kere de anlatır mısınız bize? Tabii efendim. Selülite olarak benim konumun içerisinde olduğu için e, bir tomar. Bir dakika, bir saniye. O zaman Doktor Taceddin bir saniye. Hanımlar dikkat. Bir dakika. Öyle öyle bir flashla mı girelim yoksa? <gülüyor> flashla gir. Vay çünkü <gülüyor> istedik. Onu <gülüyor> istedik. Bir dakika. Onu i̇stedik değil mi? Bir dakika. Ee, nerede bu adlar? Ama hanımlar Doktor Taceddin'in selüliteye son veren mucize sırrı. Evet. Buyurun e, Doktor Fars. Tabii hazırlık siz ha. yakalandığımız için tam hazırlık o şey güzel ha. bir şey için. tam gazeteci haberi oldu. Ben yalnızca bilgilerin yanlış olduğunu söyleyecektim. Benim mucizevi bir sırrım ya da formülüm yoksa da ona benzer bir şeyler uydurabilirim şimdi. Tamam ha. buyurun yanlış yanlışlık <gülüyor> nerede siz onu... Şimdi efendim bakınız. selülit evet. öyle e, bahsedildiği gibi bir hadise değil. Selülit Fazla kilo alınca yağ kompartmanlarının o, orantısız büyümesinden meydana gelen topografik bozukluktur. Evet. Ha. Sayılan, e, şunları yiyin dediklerine bakın. Karpuz, üzüm, bunlar glisemik indeksi son derece yüksek gıdalardır ve insanı şişmanlatır. muyum? Acaba Şişmanlat şeyi kamufle etmek için mi hani şişmanlatalım biraz gergin göstersin de alttaki hani o top, tomo, tok, topo, <gülüyor> topografik, topografik olarak şey yapmayalım. <gülüyor> ee, sıkıntı yaratmayalım. Hayır. Yok yok değil. Şişmanlık bu şeyi yapar. Yani selülit şişmanlığın ortaya çıkışı tezahürüdür. Peki zayıf insanlardaki selülit hadisesi var mıdır? Yoksa... O birazcık dolaşımdan kaynaklı. Mesela ağır sigara içicilerde zayıf olmalarına rağmen şey olur selülit formasyon olur. Onda da yağ dokularının dolaşımında e, problemler olduğu ona bağlı olarak şekil bozuklukları ortaya çıkacağız. Ya Doktor Tacit'in aslında biz bu tip haberleri e, vermekten imtina ediyoruz. Çünkü hakikaten böyle bir günde bir saatte yazılan haberler oluyor ya bunlar. Ama o kadar çok var ki bunlardan. Yani gazeteler ya, şöyle açtığımız zaman o kadar işte vermeden de edemiyoruz. Bazen hatada yapıyoruz. Yoksa vermiyoruz normalde. Hata sizin değil ama ben bunlara tekstik göndermekten, telefon etmekten mi yazmaktan artık yoruldum. Yani insanlar ilgi çıksın diye özellikle gazeteci milleti çok özür dilerim bunu söylemek zorundayım. Hiçbir bilimsel değerlendirme yapmadan, uzmanını sormadan, ilk aklına gelenleri bile çarpıtarak sız, ilginç olsun da insanlar okusun. Doğru olmuş, yanlış olmuş, yanlış mesaj vermiş. Hiç önemi yok. Ya işte bu şimdi programı şey yapmayalım ama doktor de sürekli arıyorlar. Evet. Sürekli arıyorlar ama bunun için bilim gazeteciliği diye bir şey var ama maalesef ülkemizde yok bu Doktor Tacittin biliyorsunuzdur. Yani e, bu daha önce de böyle geldik dayandık hep bilim, bilim gazeteciliğine, gazeteciliğine geliyor dayanıyor bu konu. Bu arada bilim gazeteciliği deyince aklı gelen e, en önemli isimlerden birisi stüdyomuzda. Doktor Tacit'in siz de hattımızdayken ona da bir merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba. Ee, özellikle meslektaşım Tacit'in hocama da evet saygılar sunuyorum. <gülüyor> teşekkür. Efendim, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kime saygı sunduğumu bilemedim ama. E Egemen Kayacan geldi stüdyomuza. <gülüyor> Aa, sesini biraz... Ee, yani demek gözden hani ırak olan gönüden de olur. Ne güzel söylediniz. <gülüyor> Vallahi yani... bir süredir stüdyodayım ama öyle bir sinirle geldim ki sizin tatlı sohbetinizi hiç bölmeyeyim diye tatlı tatlı oturuyorum burada. Valla sinirli misin? Biraz sinirliyim. Hemen. Ne oldu yine kaza mı? Ee, kaza değil de. Başka ben mesela trafikte ne sorun yaşayabilirim arabamla? Evet. Su kaynatma, su kaynatma, su, su kaynatma <gülüyor> Faire, ne yapayım bir damacana vereyim ben gene. <gülüyor> Doktor Tahir'in çok teşekkür ederiz, Rica Sağ ol. ediyorum. Bu hatayı düzelttiğiniz teşekkür için teşekkür çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz, görüşmek üzere hoşçakalın. Evet e, Ege biraz su su kaynatma çünkü biz yavaş yavaş senden şey yapmaya merak etmeye başlamıştık çünkü e, hanımını aradık sorduk hanımın dedi ki çok erkenden çıktı dedi evet. evet. <gülüyor> en azından öyle bir garantim var değil mi? Sonra hanımımla konuştunuz ya siz. Evet. Ben eve bir döndüm telefonu almak için. Öyle bir gecikmem biraz onunla başladım. He. Ondan sonra tam de bu 100. yıl coşkusunun yaşandığı yer var ya trafikte. Evet. son o? Niyet ışıklarının olduğu civarında benim arabanın önünden dumanlar çıkmaya başladı. Ne kadar hoş. Ben iyi niyetli bir insan olduğum için hep hayata pozitif taraftan baktığımda onun önümde duran arabanın egzozundan gelen dumanın benim önümden şapkı olarak düşündüm düşündüm düşündüm. Sonra ortada hiçbir araba yokken hala duman çıktığını fark edince Black Smoke. Ya Black Smoke dedin? Black Smoke. Dedi. <gülüyor> ya da Ondan sonra da şeye doğru saptım. Ne derler? Bir güzel benzin istasyonumu doğru saptım. Orada hep bir uyarı vardır. Araba sıcakken radyatör kapağını açmayın diye. Evet. Biliyor musunuz onun evet. neden konduğunu. Yanarsın. Çirkefe taş atma üstüne sıçrar. Hesabı Hakkata öyleymiş yani. Evet. Ben onu yani o konuda çok dikkatliyim. Fahir Ege beni duymuyor. Yanarsın ama. der misin? Yani yanarsın diyor. Evet, yavaş açmaya da cevap vermiyormuş. Oradan biraz fışkırdı. E dedim <gülüyor> madem fışkırıyorsun niye arabayı soğutmuyorsun falan diye baktım. Yeterince yok. Biraz sabah sabah sular döktüm falan filan. <gülüyor> oradan, şey oradan da çıktım sıfır araba almak için. Bir iki galeri gezdim geldim. Ama ayağına sağlık. Dur ya güzel bir şarkıyla uh oh, oh diye bitirilir mi bir saat? Halbuki ne kadar güneşin güzelliğinden bahsedecektim ben. Pırıl pırıl gökyüzünde uyanmanın <gülüyor> coşkusundan bahsedecektim. Ya. Günü yakalamamız lazım diyecektim. Oralarından <gülüyor> buralarından ama. Maalesef canı sağ olsun ya canı sağ olsun Demek ya. soğuklarda benim araba kaynatıyordu da hava soğuk olduğundan mısın? E, yaparsın demek. daha bir saatimiz var. Fahir söyle daha bir saatimiz var. Ege bir kulaklık, tamam. tak kulaklık tak tak tak taksın ya. Tak kulaklık kolay gönülden dinlesinler. Bo-bo-bo-bo İlk etap insanlar modar sabahlar devam ediyor. Radyo türün özel gösterimi Red of the Titans. Titanlarını anlaşılmıyor. <gülüyor> Titanların öfkesi, Titanların siniri, sinire kesen Titanlar. Kitin Titanın siniri de Yaman olur. Evet. Titan deyince aklıma o şey geliyor ya. <gülüyor> Titancı damsel. <gülüyor> Valla onun öfkesi. Ol mu çıktı mı hapisten? yok <gülüyor> çıktı. Kenan ya. Kenan mı? Kenar oldu müydü? Neydi? Kenan Bey. Onu, onun öfkesiyle ilgili bir film değil değil mi? Yok canım, onun neşesiyle ilgili bir film olabiliriz. O Çifte, hapisten sonra çekete. çıkıp çok güzel bir hayat yaşıyor. Onun öyle bir şey var. Ne zamanmış? Fire diyor. Ya. Gene yaşlı programı yapmak istemiyorum ama. <gülüyor> 29 Mart 2012 21.30 AFM Ankamol. O yani. gün sonra kaba bir hesapla. Evet. Bu arada radyomuzun e, halkla ilişkileri ne yürüten genç arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. Herkes sizin gibi genç değil. Onları büyük büyük, biraz <gülüyor> büyük <yazım. gülüyor> Artık insan. biraz büyük büyük yazalım. Evet. Yani için... bu arada 3D olduğunu da herhalde söylememize Tabii gerek canım. yok yani. Her taraftan boyut fışkıracak. Sinemada. Ne kadar şanslıyız. Bir onu veriyoruz. Onu veriyoruz. Şanslı bir çifte daha vereceğiz. Onun dışında ben Şan... sinemaya gitmek istemiyorum. Kitap okumak daha güzel diyenlere. Aksanı nere? bozuklar içinde. Ee, çok değerli bir arkadaşımız var. Ee, bu kitabın da kapağını hazırladı aynı zamanda. Şahane hatalar. Talih kuşu Heather Mack. El Hatun'un e, tek başlangıç sayısız farklı son. Yani bu nedir? Kendi maceranı, kendi evet. yarat esprisinden yola çıkarak Apple, ya, oraya, Apple yayıncılık ki daha önce de kıplaştığımız yayıncılık evet, yayın ellerinden bir tanesi. Elimizde iki tane kitabımız var. Birini bugün birini yarın veririz. İlla bugün de ikisini vereceğiz diye bir kaydı yok ama çok istek olur, çok arzu olur. İkisini de bugün verebiliriz. Bu güzel kitabı da hediye ediyoruz sizlere. Bence bugünden verelim. Çünkü stüdyoya bırakıyoruz. Sonra bulamıyoruz. <Gülüyor> bulamıyoruz. Alıyorlar. İkisini de bugün veriyoruz. Evet. Ev, şanslı bir isme de, şanslı 5 isme de yarın Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleşecek söyleşimizde ön koltuklara oturma ihtimali verelim. Aa, da çok söz, güzel ihtimalmiş ya. de veremiyoruz. Sözünü veremiyoruz Bir Çünkü ihtimal oradaniz. olarak şu anda bulunsun. Bir ihtimal. Yarın Hacettepe Üniversitesi hangi salondayız? Bir, en bir şu salon... anda Yeşil salondayız. Yeşil salondayız. Saat Tabii. kaçta? Saat 12, 30. 12, 12 mi 12.30 mu? 12.30 diyelim yemek sonrası ya da yemek arasında. Ya da yarım saat geç gideriz. Yani 12 12, 12 30. 12, Şimdilik 12 diyelim 12 de evet. ee, 12.30 olursa o da bizim ayıbımız otururuz. Orada otururuz konuşuruz. Yani olmadı. Aa, On, 12'de güzel. gelenle de biz 12'de Kapıda. birader diyene e, lütfen düzgün konuşun deriz. Ve dışarıda hani bir çay kahve bir şeyler içeriz. Çok Hava güzel. çünkü şahane. Şahan. Yarın daha da şahane olacak. Daha da güzel olacak. Her şey bundan sonra güzel olacak. Ne kadar güzel olacak. ya. Davetiyeler veriyoruz. Kitaplar veriyoruz. Söyleşilere koltuk Bak. ihtimalleri veriyoruz. E, Ama bunu e, su kaynatsa bile her şey daha güzel olacak. Ege'nin vücuduna olursa. da Cemre girmiş bak ben söylüyorum sana. Cemre düşmüş mü girmiş mi? Girmiş, girmiş, girmiş. girdi ya yani dün, dün gece hepimize bir Cemre bana hiçbir şey olmadı ya. Sen fark etmiyorsundur Oktay. Sen şerbetlisin bu konuda. Sen güneşe tapmıyorsun demek ki. Yani <gülüyor> kimsenin inancını sorgulamayalım burada ama. Tepede güneş varsa benim neşven bir yer mi? yerine geldi. Yani. Bakalım bir dur bakalım. Ege için öyle derler. Güneş'in oğlu Esteban. Bu arada bir şey daha verelim. Ne verelim ne verelim diye düşünüyordum. vereceğiz? Nasıl vereceğimizi buldum ben. Eşyaya nasıl küfür ediyorsunuz diye. Soralım. Eşyanın tabiatına ama, mı ama yoksa eşyaya? <gülüyor> yani ki... En son sen çok garipsedin ya Fahir'in bulaşık makinesine söylediği sözleri. <gülüyor> evet. Yani tabii bazıları şimdi düşününce Fahir'in makine yapacaklarını söyledi. Ben de şey dedim. Gider borusuna. <gülüyor> <Su akı> <gülüyor> Zaten sorun doğru dinleyeceğimizi sana, söyleyeyim. Yapmayayım. Su akıtan bulaşık makinesiyle Fahir'in mücadele şekli benim, bana biraz garip, <gülüyor> garip geldi. geldi. Garip geldi doğrusu. Ee, yani ikna da olmadı. Bulaşık makinesine de garip geldi anladığım kadarıyla. Ee, ya. Ama yani küfür küfür oluyor ya o. <gülüyor> i̇şte küf küfre giriyor tabii ki. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> yani ama... eşyaya küfretmek etmek köfre girer diye biliyorum eşyayı ben. Eşyaya küfretirken başka bir şey. Ben de bu sabah mesela arabaya küfür ederken e sendeki... baktım çok saçma sapan şeyler söylüyorum o yüzden de tınmıyor araba yani saç... bulaşık makinesine de sen onu en incitecek şekilde bir laf söyleseydin hmm. belki bir anda toparlanırdı ama yani e hayvana gibi... başka türlü konuşunca anlamıyor ya. küfür dediğin mesela bu sabah Faire ben çok e, ağır bir laf bir ettim kafe. yani çok ağır bir e, beddua tipi bir şey ettim ne? şakayla karışık bir şey dedi Fahir. onun sebebini hatırlamıyorum niye öyle bir şey dedi. ne dedin Faire ya sabah sen bir şey dedin bir Goodbornist üzerine bir şeyler söyledi Fahir. Kaldırılamayacak bir şey. Ee, yani. ha Seninle ilgili bir şey söyledi. <gülüyor> Nasıl bir şey? San, seninle ilgili Ege'yi dedi, dedi seni de dedi ağzından öpüyorum dedi. Benim de içim bulandı sabah sabah. <gülüyor> İçim bulandı. Telefonda konuştuğumca <gülüyor> poğaçandan dedim zımba çıksın dedim. Tel zımba. Hmm. Çünkü yani benim iki Betoğası şeyim var. var. Bir poğaçadan zımba çıkması bir de tantuni'den taş çıkması. Evet doğru. <gülüyor> i̇ki büyük hadise Oktay Demirci'nin hayatındaki. <gülüyor> Hayatı dolu dolu yaşıyor. Zaten o şeyden sonra Oktay'ın tarih şeridinde öyle geçer. Poğaçadan zımba çıktıktan <gülüyor> önce zımba çıktıktan sonra. Hep, bo hep boğazımdan. Hep boğazdan geliyor, ne geliyorsa başıma. Vallahi öyle. Otel bir beddua da olabilir, yani ama evet, ama eşyaya edilecek. Yani... En son hangi eşyaya mı şey yaptınız diye ilendiniz. i̇lendiniz. Evet, onu sorunuz. Ne size söylediğinizi şeyler... size bırakıyoruz çünkü, çünkü köfre gider. İnsanların o andaki <gülüyor> ilenege kayacak. O andaki sinirini dışarıdakiler anlayamıyor. Yani birisi ha. bir şey bir eşyayla mücadele ediyor, dışardakiler çok saçma geliyor ama onu çeken bilir yani. Nelerle sıkıntı yaşıyorsunuz? Nelere küfür? Neye gıcık En son oldunuz? neye Hangi ilendiniz o zaman? Ha, en yani. son neye ilendiniz? Nasıl ilendiniz değil de. En son olmasına iyi. Düzenli olarak ilendiği bir alet de olabilir adamın. Her sabah, her sabah, her akşam, her akşam yaşadıkları. Mesela bizim alt komşunun yangın alarmına ilendiğine eminim ben bu arada. Hmm. Ben çünkü onun gecenin üçünde benden beklenmeyecek bir güçle hani cam havliyle demirleri böyle şey yapan adamlar var ya açan. Hmm. Öyle bir yangın alarmını da ellerimle kopardım. Dün önünüzü zaten dişlerimle koparayım ama. Yani tam anlamadım ben hikayeyi ama çok etkileyici bir, bir hikaye oldu belli. Yanlış alarm veren. Yanlışsız ya... öten bir şey. Bütün apartmanda aynıları şey. Ben ara ara alttakinin çaldığını duyuyorum ve onun da o halete ilendiğini biliyorum bu aralar. Hmm. Temkinli de bir insan olduğu hmm. için. Sökemiyor da. Yani sökmeyeyim canım yani yarın öbür gün doğru zamanda döter bu falan da diyordur büyük ihtimalle. Nelere ileniyorsunuz diye soruyoruz. Galiba. <Gülüyor> İlençli dinleyicilerimiz şu anda hattımızda var. Hattımızda var çok ilençli. İlenç, ilenç özgürlüğü. <gülüyor> Günaydın efendim. <gülüyor> Günaydın merhaba. Merhaba. Şimdi görüşürüz hanımefendi. Ben İrem. İrem Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. S sakin sakin geliyor ama eşyaya karşı zalım mısınız? Ya benim eşya değil de bir... Um, Madde mi? <gülüyor> yok eşya aslında ama bir oyun aleti yani. Nedir? <gülüyor> Firi bizi. Firi bizi. Firi bizi evet. diye geçer. Evet, doğru. Firi bizi. <gülüyor> Nasıl ileniyorsunuz? Neden daha doğrusu ileniyorsunuz? Ya şimdi mesela yazın çıkmışız, güneşli havada. Atıyorum aşağı doğru gidiyor, ben de senin yolunu. Ee, anlıyoruz yolunu Abi, diyorsun. Bir... <gülüyor> yolunu güllerle donatayım. Evet, diyorsun. ben de senin yolunu oradanın hani ne kadar güzel. Anlıyoruz İrem Hanım. Zaten biz orada ne şey ilendiğinizle ne evet, Neye doğru geliyor var mı anladınız il... herhalde evet. tabi. Herkesin değişik bir ilenme şekli var. İrem Hanım freez mi hiç Free bizi. Ha hatanın kendinizde olabileceğini düşündünüz mü? Yok yok benim ellerim son derece şeydir zaten Düzgün esnektir, mincedir <gülüyor> evet. yani benim onu köse atma ihtimalim yok yani. Sıfır diyorsunuz. Evet. Bu merak denediniz mi hiç? Ay yok o çok kaba geliyor bana ya. Denemeyin zaten. Yani. Ne olur evet. denemeyin İrem Hanım. Çünkü yani Fribizy'e siz ilenin e, evet. yani geçmeyin bu bumerang'a falan. Bir genç kızın eline hiç yakışmayacaktır. Yakışmaya Tabii evet. çok, çok kaba bir kere. Şey. Evet, evet kaba. Normal. Çok teşekkürler teşekkür İrem teşekkür Hanım, Hanım. Görüşmek üzere. Şey Hoşçakalın. Genç kızlarımızdan bahsediyor. bizi diyorlar. Bu Bumerang diyorlar. Ne oluyoruz? Bu gençlere neler oluyor yahu? İrem Er. bizi. Firibiz. cehennemi. Günaydın efendim. Is. Günaydın. Günaydın. ...kimle görüşüyoruz? Burak Güngör ben. Burak Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Burak Bey'i dinleyicilerimize hemen e, tanıtalım mı acaba? Aaa aa, Burak aa, Bey. CNC'lerin e, CNC e, CNC e, tanrıçası e, diye geçer. Tanrıçası <gülüyor> Ya <Yani> da tanrısı. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Yani, Burak Bey. Yakışıklılığı gibi. efendisi diye geçer ya. O. Evet CNC'lerin efendisi. Dünyadaki bütün siyasi makineleri Burak Bey'in komutlarıyla çalışıyor. E, teşekkür ederim. Bilmiyorum biraz... Ne yapıyorsunuz Burak Bey? Bize bir şey kestiniz mi CNC'den? Valla yakın az kaldı. Ziyerde gelirken geleceğim inşallah. Valla bekliyoruz. Herkes Kaviyet hastası oldu bu arada neyse, ee, Burak Bey. Yani sizin son eserinizin gerçekten e, şey, müktelası çok olacak gibi. Siz küçük küçük onlardan yapmaya şimdiden başlayın bence anahtarlık formatında. <gülüyor> tamam. Yani iki aya, kalmaz, iki aya kalmaz fabrikayı satın alırsınız. Öyle diyeyim ben size. <gülüyor> Peki, tamam. Burak ee, Bey sizin ilendiniz aletler yana... arasında o CNC geliyorsa vallahi darılırım çünkü çok Yok, güzel bir alet. Çok bu. güzel Yok. alet. Evet. Ama e, yani tam konu üzerine o yüzden özellikle aradım yeni taşındık hafta sonu. Hı -hı. Bayağı eşya fetişi gibi oldum yani şu an evde birçok şey ilendim. <gülüyor> <gülüyor> e, mesela buşuk makinesinin musluğu aktı. <gülüyor> o evet. Oo, o o. Aktı vesaire. Şu an en az 10 tane aletime bayağı bir ilendim hafta sonu. Ama bir yani, rahatlama oluyor insanda oluyor Evet yani bırak be yani anlık bir ilenmeyi anlıyoruz da King güttüğünüz alet var mı hiç yani yanından geçerken türlerinizin ürperdi. Böyle artık cezalandırdın mı? Gözünüzde insanlaştırdığınız gene bana bakıyor falan filan dediğiniz alet var mı? Valla klozet kapaklarından nefes ediyorum. Çünkü takması hem <gülüyor> en pis hem de zor olan bir şey. Altına kadar girip klozetini işte denediniz mi bilmiyorum ama. De o kadar altına girmenize gerek yok ya. Elinizi şöyle kenardan şey yapıp vidalayacaksınız. o Eğer evet, e e e ortada bir yerdeyse evet ama böyle gömülü falan aletler var. Bu sonu bayağı sığırsın. <gülüyor> gömüğün sefasını sürmesini biliyorsunuz. <gülüyor> Cefasını çekmesini de bileceksiniz artık. Aynen. Ben öyle ama şu an nefret ediyorum eşime kakaladım artık söktüm verdim yenisini o alacağım. İyi yabancıya, yabancıya gitmemiş iyi olmuş. <gülüyor> Eşinize eline tuvalet <gülüyor> kuleset kapağı mı tutuyorsun? Yazık kadına ya. <gülüyor> Vallahi yazık ya. Artık satın almayı sen yap dedim bakalım bugün alacak akşam ben takacağım. Ha değil? öyle mi? Ha. İyi, satın alması. <gülüyor> Peki <gülüyor> evet. Burak Bey çok teşekkür ediyoruz. lezzet kapağını ekledik Bir kere daha teşekkür ediyoruz <gülüyor> <gülüyor> katkılarınızdan <gülüyor> dolayı yani Burak Bey size. Sağolunuz varolunuz. İyi yayınlar. Hoş Teşekkürler hoşçakalın. Teşekkür o zaman bir reklam dinleyelim mi yani şu anda ilenç özgürlüğü kapsamında tabii ki çok kişi ilenmek istiyor ama o zaman son telefonu son, alalım son, var, hayır değil son değil ya bu, bunu hemen bir şey yapalım günaydın efendim good morning fırsat bu fırsat girerim reklamına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 Modern Sabahlar sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar devam ediyor. Hangi alete eğlendiniz? Hangi alete kin gidiyorsunuz? Bunları konuşuyoruz bugün. İki telefonumuz oldu. İrem Hanım frizbilere eğlendiğini... Frizbi yazılır, fri bizi okunur. Burak <gülüyor> Bey de taşınma vesilesiyle pek çok Bulaşık alete... Bulaşık makinesi mi buluş olduğunu. Burak en son klozet kapağı. Klozet kapağı mı Evet. Klozet kapağı dedi. Nereden girdi? Bulaşık makinesinden girdi. Klozet kapağından çıktı. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz. Günaydın. Merhaba. Merhaba, iyi Emre. Ha Emre hoş geldin, biraz anlat yarın ne yapıyoruz diye. Hoş bulduk. Ben de onun için hem e, duyurumuzu yapalım, hem bir, bir, bir, birkaç ipuçları verelim diye düşünmüştüm Çok sizlere. Çok güzel fikir ya. Şimdi yarın Hacettepe Üniversitesi'ndeyiz biz. E, Emre'nin organizasyonuyla. Hacettepe Üniversitesi'nde neredeyiz Emre? E, kültür Merkezi'nde, Yeşil Salon'da. Kültür e, Merkezi neresi? Ben e şimdi Hacettepe'yi avucumun içi gibi biliyorum. efendim çocuk acil, çocuk özel. Ondan sonra kulak burun boğaz falan filan, onların olduğu bina mı? E, yok hacim, tam ters tarafta kalıyor. Yani hastane sağ tarafta. Bir e, yanda kalıyor diye anlat işte. Ha bu dizi. özel e, personellerin otoparkının olduğu yer değil mi? Oradan da biraz yukarı çıkıyorsun. Sonra. Diş diş bölümünün karşısı mı? Diş fakültesi diyordu, az daha da. Diş fırçalamadı Dişe gelmeden. Dişe, Dişe gel gelmeden. <gülüyor> tamam. Orada Sevgili dinleyicilerimiz de dişe gelmeden e, Kültür e, merkezi Yazıyor mu tabelalarda falan bir yerlerde evet, Yeşil... evet, Yazıyor olacak yani çok büyük bir tabela değil Biraz yakınlaşmanız lazım görmek ama Tamam hangi tabelayı Veki <gülüyor> takip etsin gelmek isteyen dinleyicilerimiz Modern söyleşe şeklinde gözleklerde sadaralarımızı dediğim gibi kültür merkezinde, yeşil salonda. <gülüyor> kültür merkezi evet. tamam. Evet, tamam kültür 12 merkezi. 12.30'da mı olacak? 12.30. Biz 12 dedik demin 12'de gelmek zorundayız. Peki o zaman. yemek servisimiz olacak mı? Çünkü dinleyicilerimiz o saatte aç olabilirler. 12.30 tam bir öğle arası, öğle yemeği sırası. Tabii. Kumanya dağıtacağız. Kumanya dağıtacağız. <gülüyor> Hepimizin kumanya... <gülüyor> Aynı değil. Tahmin etmişleriniz gibi. Herkesin kumanyası farklı olabilir. <gülüyor> Çok güzel ya. Peki o söyleşi sırasında mı yenecek kumanyalar yoksa bir 10 dakika bir ara verecek miyiz yine arada? Bir ara versek de hayır olur diye düşünüyorum hocam. Arada çay servisleri. Çay servisi olacak. Tamam. Peki orada e, bizden beklenen bir şey var mı? Özel bir şey. Yani Espriler şakalar. Espriler şakalar. Gibi. Peki hep doktorlar gelecek değil mi? Yani, ee, şey evet yani genel olarak kitlemiz e, merkez kampüsü olduğu için e, çoğunlukla tıp diş hekimliği eczacılık gibi e, fakültelerdeki doktora ve lisans öğrencileri. Ah hep doktor. Oo, hep hep doktora. doktora ve lisans. Biz lisanstan sonra okuyamadık vallahi orada bizi eziklemesinler. Eziklemezler ya doktorların öyle doktor, şey yokmuş. Doktor ne şey. zili ortam payı. Gelince göreceksin. Evet. Hatta hasta olacağım düşünüyorum. Peki bir şey soracağım. Bu afişin <gülüyor> altında iki tane şey var ya. Logo var ya güzel logo. Onlar kim? hangi hatırlayamadım şimdi hangi? <gülüyor> hangi? hangisi diye hangi <gülüyor> mi ya bizim afişimiz var ya model söyleşi evet o, e, onun altında iki tane logo var ya altında iki tane logo bir tane sadece tepenin logosu bir tanesi de ev sütünün logosu diye hatırlıyorum ama küçük logoları söylüyorsun evet onlar kim yani bizi bizi davet edenler kim onu ben de. hani herkes bilsin diye e, sağlık bilimleri içinde bağlı olan e, yüksek lisans, ha doktor öğrencileri. Tamam doktor öğrencileri. devam devam devamlı söylüyor, diyor doktora. Yani. Ondan sonra da eziklemeyeceğiz diyor. Ezi, şu anda ezikliyor zaten. hayır hiç merak etme ya biz de diplomalarımızı alır gideriz. Biz hiç vallahi Ben de bir şeylerimi alıp gideceğim ya. MR sonuçları mı? Bakalım nasıl oluyor. yani. yapmışsın da bu MR anlıyor musun? Nerede tüneli göster diyeceğim. Ben, çok nerede? Diye ben de evlenirken bir rapor isteniyor ya. Hı hı. Onu alıp gideceğim. Tamam abi. Evlenmelerinde sorun yoktur diye bir şey. Peki, Peki bunu, bunu nasıl açıklayacaklar acaba? Onu çok merak ediyorum. Bunu nasıl açıklayacaklar? <gülüyor> Neyse e, o zaman teşekkür ediyoruz Emre'ciğim. Yarın evet, görüşmek üzere. Bugün bu soruların cevaplarını yarın alabilirim. Bir de bu Hacettepe'nin e, otoparkın oralarda bir restoranı var bütün Ankara manzarasıyla. Hı, evet evet. Oraya da çıkışta yemeğe mi götürüyorsunuz? Ya, özel bir restoran adını vermeyeyim ama yani oraya değil de oradan biraz daha e, kaliteye biraz daha nezil olduğu düşündüğümüz bir yer var. Hadi ya gidecek miyiz? Çıkışta tabii ki Oktay. Gaga mı yoksa bak bir ne eskili yapıp <gülüyor> Gaga'ya mı Gaga ya mı götüreceksin bizi? Evet. <gülüyor> yok. Değil değil neyse. mi? Çünkü daha açılmadı onu biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam peki Emre. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Ben teşekkür ederim Yayınlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Dermatolog arkadaşım varsa bir gelsin. Bir görünümüz lazım. Gelmiş ya çünkü bütün kontrolleri yapmak Yapalım, yapalım ya. Evet, evet ya yapalım. Oradan zımba gibi çıkmamız lazım. Yani tamam, eczacılık bölümünden arkadaşlarımız olacak herhalde değil mi? Tabi tabi. Ben gereken her şeyi ayarladım. İlaç yazacağız. Moklarımı aldım. Tamam. <gülüyor> o zaman çok teşekkür ediyoruz Emre. Yarın görüşmek üzere. Rica ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça, kal. Hoşça kal. Görüşmek üzere yayınlar. Emre'ye sormadı kanki alete ileniyor diye. Belki ilenmiyordur o... can bu arneyi ilencek adam. Ama dişçilerin şeyi var ya hani bir Kertten. çok havalı aletleri var ya koltuklar yatıyor şey yapıyor falan. Onun bozuk olması halinde hastanın yanında bir de o koltuğa ileniliyorsa gerçekten çok ağır bir şey diyeceğim ya sonuçlarım. bizi emeğe götüreceklermiş ya. Emre'nin özelliği aklınızda değil mi Oraya para verilmeyecek. <gülüyor> acaba gitmesek <gülüyor> bize patlamasın bize mi gömecekler hayır, hayır canım yani ben tamamen yemek bize servis edenlerden korktum için <gülüyor> gitmesek <gülüyor> mi telefonumuz 210-30-30 hangi alete ileniyorsunuz neye kim gidiyorsunuz bu arada ilenme kelimesi o kadar yaygın bir kelime değil galiba bizim gün aşırı kullandığımız bu kelime evet, ilenme dediğimiz yani ediyorsunuz köf köfre e, değil mi oktay köfürden bahsediyoruz köfür zaten. evet <gülüyor> Mesela evet. cümle içinde kullan. Günaydın efendim. Dur, biraz sonra. Günaydın. Günaydın. Hanımefendi isterseniz hemen telefonunuza ilenerek başlayalım. Ee, evet mutlaka. Ben diğer Bakır'ın bir köyünde çalıştığım için şu an çok sesim gelmeyecektim. Aa, sesiniz Süper. güzel geliyor ama bir cızırtı var. Bu kabloluyu falan böyle bir sabitleme şansınız var mı? Aha şimdi ah, ah demin yaptığınız <gülüyor> çok güzeldi. Neyse şey yapmayalım ona. Evet, evet yanında takı takılmayalım. Bir süre sonra duymayız. Ee, evet, şimdi iyi geliyor Süper geliyor. Süper <gülüyor> geliyor. İsminiz nedir efendi? Fatma. Fatma hanım. Fatma hanım hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz Diyarbakır'da? Hoş bulduk. E, 657 rehber öğretmenim ben. Var, kolay gelsin. İlk yılınız mı? E, yok ikinci yılım İkinci yılınız. İkinci yıl. Neredesiniz Fatma hanım? Evet. Efendim? Neredesiniz? Diyarbakır'ın neresindesiniz? E, Diyarbakır'ın bir köyü. E, i̇sim vermesem e, daha iyi oldu herhalde. Meri niye vermiyorsunuz canım? Allah Allah. Özel bir köy mü? E, Çünkü Gömle Marka Meri. Gömme o zaman. Ne köyü? Gömme Taş. Gömme Taş Köyü. <gülüyor> evet. Peki Sıkar. rehber öğretmensiniz değil mi? Yani, evet. Derslerine evet, giriyor evet. musunuz? E, ara ara. Haftada bir derse giriyorum. İhtiyaç oldukça da derse girmeye devam ediyorum. Peki efendim. Kolay gelsin. Evet. Orada da güzelleşti mi? Havalar soğuk mu hala? Güzelleşti. Çok güzel. güzel bir hava var bugün. Şahane süper. Hakikaten de güneş her tarafa damgasını vurdu. Aynen. Peki Aynen <gülüyor> öğretmenim diyelim o zaman size. Sağ <gülüyor> hocam. Neye ileniyorsunuz? <gülüyor> Neye ileniyoruz? Biz odamızdaki odun sobasına ileniyoruz. Her Allah'ın günü. Odun <gülüyor> Ya, yanmıyor mu ee, Tutuyor mu nasıldır sıkıntısı Tutuyor. biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım bu sabah yanmıyor ee, bir süre sonra uğraşmaktan vazgeçip oturuyoruz artık bir süre sonra bakıyoruz ki kendi kendine yanıyor yani o zaman diyoruz mal sahibi ne çeker diye ileniyoruz biz. <gülüyor> Acaba bizde bir problem var diye. <gülüyor> ya ama o sinir bir şey hakikaten. Değil. Çünkü soğukla mücadele ederken bir taraftan da o soğuğu ortadan kaldıracak aletle mücadele ediyorsunuz. Kaç kişi Aynen. girişiyorsunuz sobaya? İki kişi girişiyoruz. Biz yetmeyince hademeler falan sağ olsunlar imdadımıza koşuyorlar ancak onlar arkalarını döndüğü anda... bu baba artık e, söylemeyeceğim sıfatını e, yanmıyor sönüyor yani. Biz de burada dolarak oturuyoruz. Allah'ın yine de ineniyoruz kendisine. Nefret ediyoruz kendisinden. Şey durumu var mı? Böyle şikayet etmek için çağırdığınızda çalışıyor da onlar arkalarını döndüğü anda bozuluyor. <gülüyor> Tam böyle gıcık edecek hareketi yapıyor mu? Aynen öyle. Kim bilir öyle. sizin gibi kaç tane öğretmeni emekli etti o soba? <gülüyor> <gülüyor> Fatma hocam yani <gülüyor> karakter geliştirmiş benim anlattıklarınızdan anladığım şey. Ee, hiç yani, yüz vermeyin. Yüz vermeyin siz bu işi daha iyi bilirsiniz rehberlik psikolojik e, danışmanlık öğretmeni olarak ama yüz vermeyin evet, i̇yi şey çek, çekmeye ilgi çekmeye çalışıyorum. İlgi çekmeye tamamen ilgi çekmeyin. Atın, hiç düşünmemiştim. Atık odunları diyorsun. gerekirse ikinci bir soba getirin bakın nasıl cayır cayır evet, yanıyor. Evet yanındakine verin odunu bakalım o zaman ne oluyor. Nasıl cayır cayır yanıyor. Gerekirse bir tane elektrikli şey getirin 3-5 gün bir idare edin o da çok elektrik çeker biliyorum ama bir 3-5 gün bakın nasıl cayır cayır yanıyor. Sırf hmm. kıskandırmak Nispetle. yarın getireceğim koyacağım. Ya da korkuluk. Çok e, teşekkürler. Okul görevlisinin korkulunu çakacaksınız bir tane öğretmen grubuna. O da bir çözüm olabilir. Bunlar hep eski yöntemler gibi geliyor ama. Bir şey, bir <gülüyor> şey, şey, bir şey yarar. Harika evet. yöntemler. Evet. Biz hiç düşünmemiştik bunlara. Çok teşekkür ederiz. Var mı bu aralar Ankara? Ona göre davetiye listemize ekleyebilirsiniz. Yok Ankara yok. Biz sadece ilerimizi dünyaya duyurmak istedik. Peki, <gülüyor> süper ha. yaptınız. Biz size kitap göndereceğiz Fatma Hanım. Evet. Çok Şahane bir saat. kitap göndereceğiz. Biz teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk aradığınız aradığınızda. <gülüyor> Atarsınız sobaya. Yerden üstten gönderiyoruz. Kardeş modern sabahları dinleyebiliyoruz ama sobamız yanmıyor. Öyle bir iraniz bir hayatımız var burada yani. Hakikaten enteresanmış. Çok teşekkürler Fatma Hocam. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Güle güle. Hoşçakalın. İyi günler. Ay vallahi şimdi neşvelendim ha. Yani vallahi Diyarbakır'dan Fatma Hocam'ın sesini duyunca şu anda Bahar'ın geldiğine inandım. Arkasından bir daha laf sokalım da yani şey... O sobanın da zaten son günleri. Bir daha kimse yüzüne de bakmayacak onun. Biraz daha güneş kendini göstersin. Buradan bir kez daha solar değdi. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ha efendim. Hale var. Hale Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun dinliyoruz hoş sizi. Bür. Ee, diş hekimiyim ben. Diş hekim misiniz? Evet evet. Geçen aradığımda maaş söylemiştiniz. Ben ha. yine söylersiniz. Bir daha söyleyelim mi Hala Hanım. Çok sevindim onun için Diş ödemişim. hekimleri, diş hekimleri Her zaman önde, hep ileri Hop. Çok güzel. Sözleri eksik biraz ama sözleri tamam Yavaş yavaş. yani her seferinde bir bukle söylesek. Hangi ana evet. bilim dalının maaşı var dişekimleri dışında? Bilmiyorum, Çok teşekkür ediyorum. Valla, size olmasanız güne çok şeyli motivasyonla başladım bugün valla. Hala, var mı? Ee mesleki olarak kullandığınız ee, ve ilendiğiniz bir anet. Var tabii demin söylüyordunuz işte onun için aradım. Havalı koltuğa ileniyorum sürekli. Niye, Çalışmıyor ne? mu? E, bir de Her gün başka yeri bozuluyor. Neresi bozulabilir ki bir koltuğun yani onun bir aşağı yukarı bir de geri yatırma şeyi yok mu? Olur mu canım o hepsi birbirine bağlı tükürülen yer var çalışan kolları var. <gülüyor> tükürülen yere tükürürüm diyorsunuz. <gülüyor> en <Hey> koltuğun <gülüyor> Kesinlikle. Ay, ay, Peki onun servisi mi geliyor yoksa siz öğrendiniz mi artık ne yapılması gerektiğini? Yani servisi geliyor ama servisi çok nazlanarak geldiği için tabii bir sürü şeyini öğrendik. Öğrendiniz artık. Usta evet. gibi girişliyorsunuz altına. Evet, Hala evet, bir evet. şey diyeceğim bu koltuğun adı ne tam olarak havalı koltuk bu? Ünit. Ünit. Ben de Ümit anladım. <gülüyor> Vay be dedim Hale Hanım'daki cevaba bak. Lap diye yapıştırdım cevap. Ümit mi deniyor? Yani e sizdeki. Ya, diş ümiti deniyor. Diş ümiti. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz. Üniti <gülüyor> de ekledik. Bu arada listemizdeki en havalı alet oldu hala. Çok, Çok, Çok teşekkür ederim. efendim. Görüşmek üzere. Güle güle hala. Bu arada hani diş hekimleri marşı var da elbette nöreşirüjin marşını da unutmayalım. Nöreşirüjin, nöreşirüjin, her zamanın de hepleri. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özerber. Özerber Özel <gülüyor> yapın. Alo. Yok Özer Bey'in hep böyle sesi ya. Hep böyle hep, hep hep. Tabii tabii. Ben hep. hatırlıyorum Özer Bey'i. Özer Bey siz ne iş yapıyorsunuz? Ben öğretmenim. Öğretmeniz. Nerede ne? öğretmen siz Özer Bey? Ee, Telvankent'te. Kent. Peki efendim kolay gelsin. Neye ileniyorsunuz? Yani en son neye eğlendiniz diye sorarsanız. Sizin santral eğlendim. Ee, <gülüyor> Beş dakika beni e, hatta beklettikten Çüş, sonra tabi oyun. yayına çıkacağım anda e, hat düştü. Bugün evet. mü oldu bu olay? Evet evet. Haa reklam önce. öncesi hattımızdaki sizdiniz demek ki. E, yok hayır. E, evet oydunuz. Bak, oydunuz, oydunuz. Oydunuz evet oydunuz. oydunuz. <gülüyor> Başka bir arkadaş ilenirken onu dinledim bayağı. Peki bir şey sorabilir miyim Özer Bey? Yani amacım paradoksa girmek <gülüyor> değil ama bizi neden aramıştınız santrale gelmeden <gülüyor> önce? Amcim. Muhakkak ee, ilendiğiniz başka tabii, bir şey vardır. Tabii, tabii sürekli her sabah düzenli olarak ilendiğim e, eniştemin arabası var. Eniştenizin ee, arabası mı? Enişteye e kayıyor mu? Araba, arabasının alarmı daha doğru bir şey. <gülüyor> Sen ne sordun öyle ki? Evet. <gülüyor> enişteye yani, kayıyor mu? Hayır şimdi arabaya eğleniyor ya. Ara ara o eğlenme enişteye yöneliyor mu diye. <gülüyor> Anladım. Anladım. Böyle <gülüyor> daha iyi ifade etmiş oldum böyle. Ay senin gibi alarmı falan derken Ay senin gibi enişteyi diye bir şey hiç ağzınızdan çıktın mı diye. Çıktı yani. mı? Evet. Ee, yok o şekil çıkmadı. Şimdi ben sağ olsun biraz kadar onun arabasını kullanıyorum. Ben Hı -hı. kaza yaptım. Ödünç verdi bana arabasını da. Çok geçmiş olsun. Böyle enişteye can kurban. Hem arabasını veriyor hem de ona araba bir mi? Aman dikkat edin size fışt demesin. Güzel <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şaka tabii bunların hepsi şaka. Bir şey diyeceğim kendisi kullanmıyor mu araba eniştenisi? Yok yok kendisi pek kullanmıyor arabayı. Ee, arabasının alarmında bir sıkıntı var. O ee, da şöyle. Yani öncelikle kapıları açıyor. Güzel sizin içeri girmenizi bekliyor. Giriyorsunuz kapıyı da kapatıyorsunuz tam çalıştıracağınız sırada önce küçük küçük uyarı veriyor hani o sırada anlıyorsunuz çalacağını ama yapacak bir şey yok yani hmm. mecbur çalıştıracaksınız çalıştırınca zaten çalmaya başlıyor bu sefer hmm. ee, çalınca susmuyor kapatınca motoru kapatmanız gerekiyor Kapatıyorsunuz motoru tekrar işte susuyor. Başa Ondan sonra sanki arabadan çıkıyormuş gibi bir izlenim yaratmanız gerekiyor önce. <gülüyor> kapıyı açıyorum, çıkmış gibi yapıyorum. Çok zor Kapatıyorum ama o sırada arabanın içindeyim kendi üstüme kilitliyorum tekrar, ee, tekrar açıp tekrar kapı açıyorum falan. Yani ne yaptığımı bilmeden bir şeyler yaparak onu susturuyorum. Özel Her Bey zaman. Bir şey soracağım. Eniştenize ve yani en güzel teşekkür şu alarmı yaptırmak olacak biliyorsunuz değil mi? Arabayı evet. vermeden önce. Öyle bir evet, fikriniz var evet. mı? Evet kesinlikle onu yaptıracağım. Ee, bir de şöyle bir şey yani ben her sabah diyorum ki ya şunu kumandadan kapatma diyorum. Direkt anahtarla kapatma. Kime ama... diyorsunuz bunu kendinize mi eniştenize kendi, mi? Kendi kendime diyorum ama akşamda böyle park ederken unutuyorum bas, bastıktan sonra fark ediyorum <gülüyor> eyvah diyorum. <gülüyor> sabah evet. yine mücadele var diye. Peki bir şey soracağım. Çok kıymetli bir araba mı bu? Yani... Yok hayır çok da kıymetli değil. O zaman de galiba ki... enişteye gidiyor biraz ilenme. Çünkü Enişte... sanki araban çok pahalı da bu alarmı taktırmışsınız demediniz mi hiç bugüne kadar? Hayır canım adam adamcağız bir kere yaptırdı zaten onu da tekrar bozuldu yani. Özer Bey ile Ege Kayacan arasındaki farkı <gülüyor> <da> bu örnekte <gülüyor> görmüş olduk. <gülüyor> Özer Bey Ege'ye hiçbir şey vermeyin. Evet vermeyin. Çok, <gülüyor> çok teşekkür ederiz size gelir. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Selam. Eniştenize de selam. Modern sabahlar. Modern sabah Sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler. Her günün şanslı isimlerini açıklayacağız ama ortaya çıkan bir şey var. Hepimiz eşyalara zaman zaman ileniyoruz. O zaman bunu düzenli aralıklarla yapalım. En azından sinirimizi aletlere vurarak değil, kelimelere vurarak ortadan kaldıralım bir nebze olsun. Önümüzdeki haftalarda ilen butonunu programımıza ekliyoruz eşyalara. Sadece beğen değil, ilen diyerek i̇len, de yerleşiyoruz. Evet. O zaman Oktay Bey günün talihli isimlerini açıklayalım. Radyo özel gösterimi, Wrath of the Titans'a davetiye kazanan şanslı isim. 29 Mart e, haftaya gerçekleşecek özel gösterimde 3 boyutlu olarak izleyeceğiz değil mi IMAX'te. Evet. E, i̇zleyeceğiz. Onu kime özel Bey e verelim? Özel Bey'e verelim. Özel Bey'e veriyoruz. Ilinen. Eniştesine değil, eniştesinin arabasına ilene. alarmına özel Özer, Özer Bey'e verelim. Ee, Fatma Hanım'a Diyarbakır'daki öğretmenimize şahane Atalar Tarih Kuşu April Yayıncılık'tan çıkan e, kitaptan armağan edelim. Onu göndereceğiz. Onun dışında diğer tüm dinleyicilerimizi de yarın e, saat 12.30'da 12 e, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Yeşil Salon'da gerçekleşecek olan söyleşimize davet edelim. Ön koltuklarda oturma ihtimali veriyoruz onlara da. Evet. <gülüyor> ve de, de ayrıca kumanya. Kumanya e, şey veriyoruz Sözü veriyoruz Artık ne çıkarsa herkesin kumanyası aynı olmayacak Çünkü sevgili dinleyiciler e, Bakalım önde oturanlara ne gelecek Onu da yarın göreceğiz Güneşin tadını çıkarın sevgili dinleyiciler Dışarıda işler varsa bugünden başlayın Onları yavaş yavaş halletmeyin Benim gidip bir şey yapmam lazım diyerek Sokaklarda dolaşıp şu güneşi biraz üstünüzde istedim Bundan sonra da güneşte olacağı benzer Önümüzdeki günler Yarın daha da güzel olacak diyorlar Belki yarın Bununla da erteleyebilirsiniz işleri ama yarına da güneşin altında yapabileceğiniz işler bulun kendinize. Ve bundan sonra tepede güneş varken hiçbir şeyin canınızı sıkmasına izin vermeyin diyelim. Fulya içinde stüdyomuzu tertemiz bir şekilde bırakarak sizlere veda edelim. Hoşça kalın. Kaçkını Ofis Kaçkını Patrona yakalanmadan ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu. Office snatch. Ofis snatch günü. Office snatch. And as I still walk on, I think of a little runaway, a run, run, run, run, runaway, a run, run.